...bazı hususlara cevap vermeye çalışalım. İmam El-Bukhari ...bu konuyla alakalı bir... ...risale... ...telif etmiş. Bu risalenin adı da... ...Cüz'un Raful Yedeyn. Raful Yedeyn... ...ellerin kaldırılmasıyla alakalı... ...namazda ellerin kaldırılmasıyla alakalı... ...İmam Bukhari'nin neyi var bu konuda bir kaleme aldığı, tehlif ettiği, hadisleri derlediği, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayetleri toplayıp naklettiği bir risalesi var. Bunun adı da Raf'ul Yedeyn. İmam Bukhari yaklaşık olarak diyor ki, 50'ye yakın sahabeden, Nebi aleyhissalatü vesselam'ı 50'ye yakın sahabeden namazda tekbir esnasında, tekbirlerde ellerin kaldırılmasıyla alakalı ne var? Rivayet var. Bu zikretmiş olduğumuz mevudilerde, yerlerde. Ve bunlardan cennetle müjdelenmiş on tane sahabede bunların içinde. Yani cennetle müjdelenen on sahabede namazda ne yapardı? Rukiye giderken ve rükudan kalkarken ve diğer mevudilerde yerlerde, namazdaki zikredilen yerlerde, ellerini ne yaparlardı? Kaldırırlardı. <gülüyor> Diyor ki İmam Bukhari, Rahimahullah, Kâlel-Hasenu ve Hümeyd ibn-i Hilal, Kâne ashab-ı sallallâhu aleyhi ve sellem yârfâûn Diyor ki, Hasan ve Hümeyd ibn-i Hilal, Nebi aleyhissalâtu ashabı, namazda ellerini kaldırırlardı. لم يستثن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ahad. Bu kimseler Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabından kimseyi atmadılar, istisna kılmadılar. Yani falanca kaldırmazdı demediler. İlim yani ilim ehlinden bu iki kimse diyor ki Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı namazda ne yapardı? Ellerini kaldırırdı. Diyor ki İmam Buhari bu söze bundakile binaen ve lem yathbut 'inda ahli'n-nazari mimmen min ahli'l-Hicaz wa ahli'l-Irak minhum humaydi wa ibn al-Madini wa Ahmed diyor ki nazar ehli ilim ehlinden diyor yetiştiğimiz gördüğümüz Hicaz Irak Humaydi gibi ibn el gibi ibn gibi Ahmed ibn Hambel gibi Ishaq ibn Rahaway gibi Ehlin, <Gülüyor> ilimden diyor ki bunlar yaşadıkları zamanın Önderi alimlerdi. Felem yathbut an ahadin minhum ulime fi terk raf'i aydi an nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu saydığımız ilim ehlinden hiçbirinin namazdaki bu saymış olduğumuz yerlerdeki tekbirlerde ellerini kaldırmadık kaldırmadıklarına dair hiçbir şey sabit değildir. Ve la an ahadin min as-sahabe. Bak ne diyor? Ve an ahadin min as-sahabe. Sahabeden de kimsenin bu konuda elleri kaldırma sünnetini terk ettiğine dair hiçbir şey sabit değildir diyor. İbnül Kayyim rahimahullah diyor ki bu sünnetle alakalı olarak, vanzur ile amel, fi zamanı Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ve sellem, was sahabeti khalfahu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla hayatındaki ameline ve ondan sonra gelen sahabelerin ameline bak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazdayken arkasında namaza durmuş sahabelerin ameline bir bak. "Ve hom yerfa'un eydihum fi's sala'i 'inda'r <gülüyor> ruku'i ve'r raf'i minhu." Nabi Aleyhissalatu Vesselam ve ashabı rükuya giderken ve rükudan sonra ne yaparlardı? Ellerini kaldırırlardı. "Thumma'l amel thumma'l ameli fi zamanis sahabeti ba'd." Sonra sahabenin dönemindeki bu sünnetle alakalı amele bak. Nasıl amel ederlerdi? Hatta can Abdullah ibn Umar Bakın İbn-i Kayyım Rahim Allah, çok ilginç bir şey naklediyor. <gülüyor> diyor ki Abdullah İbn-i Ömer İzâ râmen lâ Abdullah İbn-i Ömer şayet namazda bu tekbir getirilirken ellerin kaldırılması sünnet olan yerlerde elini kaldırmayan bir kimseyi gördüğü zaman diyor ki <gülüyor> İbn-i Abdullah i̇bn Ömer onları çakıl taşıyla ne abardı? Taşlardı. Abdullah i̇bn Ömer'in sünnete olan böyle tutuculuğu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 Hanefi alimlerinden bir tanesi. Nasburraya adlı kitabında ki zira bu kitap hadis takrici, hidaya kitabının hadislerinin takric edildiği, o fıkıh kitabında zikredilen hadislerin takricinin yapıldığı bir kitaptır. Raya, İmam Zeyla'i. Orada Abdullah ibn Mübarek biliyorsunuz bu ümmetin meşhur alimlerinden, selefinden bir tanesi ile Nu'man İbn-i Sabit Radiyallahu e, Rahimahullah arasında geçen bir kıssayı anlatıyor, bir olay anlatıyor Ebu Hanife ile. Abdullah i̇bn Mu'barak kıssaya göre yaşanan bu hadiseye göre İmam Ebu Hanife'nin yanında namaza duruyor, tekbir getiriyor Allahu Ekber. Rukiye <gülüyor> giderken yine ellerini kaldırıyor.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 kaldırıyorsun. İlk tekbirde uçmadayız uçmadıysak, Rükûya giderken de rükûdan kalkarken de ne yapmayız? Uçmayız diye İmam Ebu Hanife'ye güzel bir edepli bir <gülüyor> ne yapıyor? Cevap veriyor. Burada İmam Subki'nin İmam Şafii'ye nispet ettiği bir söz var. Diyor ki İmam Şafii, La yahillu li ehadin semi'a hadîse Rasûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem fi raf'il yedeyn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 Rükuya giderken ve rükudan kalkarken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla alakalı sünnetini, hadisini duyan bir kimsenin bu konularda, bu yerlerde ellerini Aleyhisselatü Vesselam sünnetini duyduktan sonra ellerini kaldırmayı terk etmesi o kimseye diyor helal olmaz. Helal değildir. Sen duymuşsun Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle yapıyorsan hala diyorsun ki hayır. İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde eller kalkmaz. İmam Ebu Hanife'nin içtihadı var. Bu konuda içtihat etmiş. Kendine ait bazı deliller zikretmiş. Ama onun karşısında sahabeden tutun da onun çağdaşları, ondan sonra gelen birçok ilim ehli ne yapmış bu konuda hakkı bizlere beyan etmiş. Burada Abdülmelik İbni Süleyman diyor ki Sealtu Said Ebne Cübeyir Said Ebni Cübeyir'e sordum. An raf el Namazda el kaldırmakla <gülwalker> alakalı sordum diyor. Yani ne diyorsun bu nedir? Sayedim Nübüy çok güzel bir cevap veriyor diyor ki hu şey un tuze Bu diyor namazınızı zinetlendirdiğin, zi zi zi namazınızı süslendirdiğin nedir bir davranıştır. Gerçekten yani baktığınız zaman da böyle namaza bir ne katıyor elleri kaldırmak bu yerlerde rukiye giderken Allahu Ekber deyip Rüküden kalkarken namazına birine geliyor? Bir yani zinet geliyor. Bir süs geliyor. Tabi sünnet olan ellerimizi kaldırırken iftihar tekbirinden başlarsak eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üç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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Furu'a uzuneyhi Kulak hizasına kadar. Yani parmak uçlarının İmam Nevi diyor ki Furu'a yani Kulağının üst kısmı. Yani şu şekilde. Bakın. Şu şekilde kaldırıldı. Şu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam kaldı Kulak hizasına kadar. Bir rivayette de İlâ şahmet-i uzuneyhi, Kulak memesi Kulak memesi hizasına kadar kaldırıldı. Bazı alimler aslında bunların bu rivayetlerin tek bir rivayet olduğunu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 İmam Şafii'nin bir sözüne sığındılar ki namazlarına başlamadan önce yap yapmış oldukları, yapa geldikleri dil ile niyet etme eylemlerini yapsınlar, bidatine devam etsinler. Bu konuyla alakalı da baktığın zaman adam diyor ki, kardeşim biz zaten diyor Hanefi mezhebine bağlıyız. Müteassıbız, tasub sahibiyiz. Bırakmayız. Sen yani İmam Buhari diyorsun, 50 tane abi diyorsun. Evet bunlar bir kenar ama diyor bizim de delillerimiz var. Diyorsun getir yani nedir o delillerin? İşte biraz cahil olanları demin ki söylediğimiz uydurma acısı getiriyor diyor. Ne diyor? Kim namazda ellerini kaldırırsa onun namazı yoktur. Biraz bilenleri biraz daha dolaşıyor. i̇bn Ömer radiyallahu anhuma'nın bir sözü var. Diyor ki i̇bn Ömer radiyallahu anh E ra'ytum raf'akum eydeyekum fissalâti hakedâ. Diyor siz ne yapıyorsunuz böyle? Namazda ellerinizi kaldırıyorsunuz. Vallahi inne hâle bid'a. Bu diyor bir Ve Ama Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam ala da şey ankat. Bunun dışında Aleyhisselam diyor kaldırmamıştı. Ve Muhammed Hammad da diyor ki yani Aleyhisselam görüşüne kadar kaldırmaktan başka kaldırmamıştı. Şimdi Abdullah ibn Ömer'in sözünde bir ihtimalli bir vecih var geçen hafta olduğu gibi yani. Burada namaz ifadesi kullanıyor. As sala ifadesi kullanıyor Abdullah ibn Ömer.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 üçer kaldırırdı. Ve bunun dışında ne yapmazdı? Nebis sallallahu aleyhi ve sellem kaldırmazdı. Bunları zikrediyor. Evet. Burada Abdullah İbni Ömer duayı kastediyor. Yani duada diyor ellerinizi haddi aşarak böyle yukarıları yapmayın? Kaldırmayın. Hatta rivayeti duyan Hammad ne diyor? Yani göğüs hizasına kadar. kadar. Tabi şey ihtilaf şey ayrı. Yani yağmur namazında, yağmur dağısında Nebi Aleyhisselam'ın Vesselam'ın ellerini kaldırdığını, hatta koltuk altlarının beyazı gözüktüğünü ne yapıyoruz biz? Biliyoruz. Bu şekilde nakr olunmuş. Ama onun dışında Abdullah i̇bn Ömer diyor, bu yaptığınız bidattir. Yani ellerinizi açarak böyle ne yapmayın? Yukarı doğru kaldırmayın. Yukarı doğru kaldırmayın. Çünkü diyor Nebi Aleyhisselam Vesselam bundan öteye ne yapmazdı? Gitmezdi. Evet. Hatta bununla alakalı ilim ehli ilim ehlinden yani Abdullah İbni Ömer'in sözüyle alakalı İbni Hibban çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهَذَا جَمَعَةٌ مِّمَّنْ لَيْسَ الْحَد۪يثُ سِنَعَةُهُمْ Hadis meşgalesi olmamış. Hadis konusunda derinleşmemiş insanlardan bazıları diyor. Abdullah İbn Ömer'in bu sözünü alarak diyor. Ne yaptılar? Buna tutundular. Fezamu enne raf'al eydeyn fi salati inde ve inde raf'ir <gülüyor> ra's minhu Buna dayanarak ruku'ya giderken ve ruku'dan kalkarken, namazda tekbir getirilirken, Allahü merhamid ederken, ellerin kaldırılma konusunda bunun bid'at olduğunu iddia ettiler. Buna tutanarak diyor İbn Hibban diyor bakın bak. <gülüyor> diyor ki İbn Hibban inma qala İbn Ömer <gülüyor> ra'aytu raf'akum du'a yani ila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 Ala zirâ ihli yusrâ İnsanlar namaz kılarken sağ ellerini, sol ellerinin üzerine bağlamakla ne yapılırdı? Emrolunurdu. Hadis-i arkadaşlar. Sağ elin, sol elin üzerine ne yapılması? Bağlanması. Şimdi tabii tafsir gelecek. Sağ eli, sol elin neresine bağlayacağız? Ne şekilde bağlayacağız? Şimdi bir sair uygulama var bizim topraklarda.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 Rahimahullah. Maliki alimlerden. Maliki alimlerden diyor ki, lem yervi ahadun an malik terker ref'i fihime illa ibnel kasim. Özellikle az önceki konuyla alakalı olarak, az önceki el kaldırmayla alakalı olarak diyor ki İbn-i Abdülber, İmam Malik'ten ellerin kaldırılmayacağına dair i̇bn Kasim hariç hiçbir kimse ne yapmamıştır? Rivayet yapmamıştır. ile alakalı. ''Vellezine hulubihi erraf ala hadithi ibn-i Ömer'' Bizim aldığımız görüş diyor. i̇bn Ömer'in hadisinde olduğu üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın rukuya giderken, rükudan kalkarken ellerini kaldırdığına ve iftihah tekbiriyle ellerini kaldırdığına ve bunu secdede yapmadığıyla alakalı i̇bn Ömer hadisini alıyoruz biz diyor. i̇bn Abdülberrahim Allah'ın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 namazda, kıyam halinde bağlanmasıyla alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan hiçbir ihtilaf nakledilmemiş, aktarılmamış. Ve huve kavlul cumhur minest sahabeti ve tabi'in. Sahabenin ve tabi'inin cumhurunun sözü bu. Ve huve el-lezi zekerehu malik fil muvatta İmam-ı Malik'in muvatta'da zikrettiği de budur diyor. Ve <gülüyor> lem yahkibnul munzir ve gayruhu an malik gayrehu İbnül Munzir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 Halbuki yine İmam Malik'e uyuyor. Ne de Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetine uyuyor. Evet. Tabii sünnet olan arkadaşlar sağ elin sol konulması, sağ elin sol elin üzerine konulması, sağ elin sol elle tutulması. Peki bu eller nereye konulacak namazda? Göbek altına mı? Göbek üstüne mi? Yoksa sadır dediğimiz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 Ali radıyallahu böyle bir rivayet olduğunu ama sahih olmadığını, Ali radıyallahu anh'a ulaşmadığını senedinde kopukluk olduğunu söylüyor. Yani göbek altına bağlanmasıyla alakalı sahih bir ne yok? Ne merfu ne de sahabe tabiine ya da sahabeye ulaşmış mevkuf ya da maktu bir ne yok? Eser yok. Tabi Nebi aleyhissalatü vesselamın İbn-i Huzeyme'de bir rivayet var. İmam Nevevi'nin İbn-i Kayyiminin Mutakaddim alemlerden ve mutakir bazı alimlerin sahih sahi gördüğü, Hasan gördü bir hadis var. Bu hadis, Vail İbn-i hadisi. hadis. Diyor ki, Vail İbn-i Hücur radıyallahu anh, قال, sallaytuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü ve namaz kıldım. Vada'a yedehul yumna ala yedihil yusra ala sadrihi. Nebi aleyhissalatü vesselam namazda sağ elini, sol elinin üzerine ve göğsüne koydu. Nebi aleyhissalatü ve rivayet olunan ve göğse koydu. Nereye koyulacağına dair sarih olan bir hadis var. O da bu hadis arkadaşlar. İbnü Kuzeyme'de geçiyor. Wa'il İbnü Huzur hadisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan namaz kıldım. Sağ elini sol elinin üzerine ve göğsüne koydu diyor. Neredeymiş bu hadis? Yarın oldu. <gülüyor> İbnü Huzeyme. Sahih İbn Kuzeyme'de. Huzeyme'de. Evet. Wa'il ibn Huzur radıyallahu anh rivayet etmiş. Peki Muharıdaki buna yakın bir rivayet var. Bunları not alın arkadaşlar. Yani biz bunu zikrediyoruz. ediyoruz. Diyorsa bak namazda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağ elini sol elinin üzerine göğsünün üzerine koyduğuyla alakalı, göz yeriyle ile alakalı. Bunu tahdid eden belirleyen bir rivayet var. O da ibn Huzeyme'de sadır kelimesi olarak geçiyor. Nerede? İbn Huzeyme'de kim rivayet ediyor? Vâil İbn Huzur radıyallahu anh. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kıldım. Sağ elini, sol elin üzerine bağladı, göğsüne koydu. Ve bu hadis hasen bir hadis. Tabi bu hadis zayıf görenler de var. Ama zayıf görenleri yine olayı değiştirmiyor. Başka bir rivayet var. Diyor ki Vâil İbn Huzur onun bu Rivayetinde diyor ki: "La anzuranna ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın salatına, namazına bakacağım." diyor. Nasıl kılıyor? Keyfe yusalli? "Kâl fe nazartu ileyhi, kâma Diyor. Kalktı ve Tekbir getirdi. Allahu ekber. Ve rafa'a yadayhi hatta hadha udnihi. Ellerini tekbirle birlikte kaldırdı. Ve ellerini diyor? Kulak hizasına kadar getirdi. Sonra <Sessizlik> vücutunuzun sağ tarafını yukarıya doğru kaldırın. Sağ elinizi yukarıya Sağ elinizi sol elin üzerine koymak sünnet dedik. Şimdi Sağ elinizi sol elin üzerine ne şekilde koyacağımızı bu rivayet Sağ açıklıyor. Nasıl bağlayacağız? Diyor ki, Sağ elini, sol elinin kef, avucuna koydu, yukarıya üstüne koydu. Bir şekil bu. Şu şekilde.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 Buraya ne dersiniz? Hmm. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani diyor buraya koyar. Üç şekilde ne var? Elini koyduğu yer var. Bu üçü de sünnettir. Tabii bağlama şekli olarak arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü, Vessel Aleyhisselatü Vesselam bazen kabut yapardı. Kabut yani şu. Şu şekilde kabut. Şu şekilde yapardı.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 Bazılarının namazda istiftah duasını okumaması. Nedir o istiftah duası? Tekbirden sonra okunan Nebi Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet olunan dualar. Subhanekallahumma ve bihamdike subhanekallahumma Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarak ismuk ve taala cedduk ve la ilahe gairuk. Allahum baid bayni ve bayna khatayaaya kama ba'adta baynal mashriqi Vel Al maghrib. <Sessizlik> Allahümme nakkini min khatayaya kemâ yunakka thawbul ebyadu mineddenes. Allahümme innî veccehtü vecehli illezî ammâ Allahümme akksini Am Allah min khatayaya kemâ yunakka thawbul ebyadu mineddenes. Bunlar istiftah duaları. Bunun dışında birçok rivayet, sabit rivayetler var. Her birini birer bir kere, bir kere okuyacağız. Yani hepsini aynı anda okumayacağız. Bazıları ezberlememiş böyle namazını kılıyor, terk ediyor bunu. Bundan sonra...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 Yaparsın. Sonuçta bu sünnet. Besmele ise arkadaşlar Besmele ise Fatiha'dan gören alimler Besmele'yi okuman gerektiğini söylüyorlar. Eğer Besmele Fatiha'dansa sessiz. Tabii sessiz. Eğer Fatiha'dan değilse bunda da ihtilaf var. Ama biz ne yapmamız lazım? Besmele'ye getirmemiz lazım. İki görüş olduğunu söyledik. İstia'da euzubillah mineşşeytanirracim Her rekatta da diyebiliriz. İlk rekatta deyip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 Gözleriyle böyle yukarı bakanlara ne oluyor yani bunlara bunlar ne yapıyorlar? Faştatta kavuluhi dalek nebi aleyhisselam hatta böyle sesini ve sözlerini daha da sertleştirerek diyor ki Le entehunna an dalek ya bu bunu yapmayı bırakırlar, ou la tuqtafna abzaruhum ya da gözleri ne olur onlardan alınır, kör olunur, kör olurlar.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 Aişe radıyallahu anha diyor ki, Nebi Aleyhissalatu vesselama namazda sağa sola bakmakla alakalı soru sordum. Yani bu nedir? Dedi ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hu'htilasun min salatil abd." Nedir o diyor? Şeytanın neydir o? Çalmasıdır diyor, çekip almasıdır. Kulun namazından kaçırması bir şeyleri. Ecrini düşürüyor. Hanib bin Basr'a rivayet ne diyor? Ya, kimisi namaza durar 10'da 10, on, kimisi 9'da 10. Kimisi üç de, onda üçünü alır. Herkesin namazdan aldığı şey farklıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bu az önceki Ayşe radıyallahu Llahu rivayeti de yine Bukhari'de. Başka bir rivayette İmam Müslim'in rivayetinde diyor ki: "La yantehiyya'n akwamun yarfaun awsarum ila salati, ila istmâi fi salah." Namazda gözlerini yukarı diken kavimler, insanlar.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 Aleyhissalatu vesselam'ın namazda gözlerini kapatması onun uyguladığı sünnetlerden bir şey değildir diyor. Fakat takaddeme انه كان في التشهد يومئ ببصره الى اصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره اشارته. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın bu vesileyle değinelim. Namazda teşehhütte etheyat'ta teşehhütte parmağına bakması hariç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 Peygamber Aleyhisselatü vesselam o mübarek gözlerini namazda ne yapardı? Açardı yani. Kapatmazdı. "Ve lem yekun yughmiduha kemaa yef'aluhu ba'du'l Bazı ibadet ehli, ibadetlerin yaptığı gibi diyor. Ne bir Aleyhissalatu vesselam ne yapmazdı? Gözlerini kapatmazdı. Bazı ilmihli bu konuda tafsil getiriyor. Diyor ki eğer namaz kıldığın yerde böyle çok cafcaflı, seni namazdan alıkoyan Namazda huşuğunu götüren bir şeyler varsa, gürültü varsa diyorlar bu, bu durumda namazı diyorlar. Namazda gözlerini ne yapabilirsin? Kapatabilirsin. Huşuğu yakalayabilmek için. Ama asıl olan şey yoksa ne yapmayacaksın namazda? Gözlerini kapamayacaksın. Başka bir husus arkadaşlar. Kethretul hareketi ve laabetu fissalâ. Namazda çok hareket etmek.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 Yani bu adam bunun namazı bozmayacağını öğrendikten sonra bakıyorsun ki namazda, kıyamda sakallarıyla oynuyor, takke ile oynuyor, üstü başı oynuyor. Şeytan ne yapıyor onu buradan yakalıyor. Yani ne ifrat ne tefrit arkadaşlar. Namazda ilim diyor ki çok sayılacak ve peş peşe olacak hareketler namazı bozar.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 çok dedi yani. Örfen çok olan bir şey. Bu hareketler ne yapar? Namazı bozar. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazda böyle elleriyle çok hareket eden insanlar görüyor. Yani elleriniz, tabi eskiden namaz biliyorsunuz tedarruç olarak tedricen farz kılındı. İnsanlar ilk başta nasıldı? Birbirlerine selam veriyorlar namazda. Aleyküm. Nasılsın? iyi misin? Hem namaz kılıyor hem konuşuyorlar. Öyle miydi? Sonra vahiy geldi. Dedi, dendi ki bu namazda kendi aranızda konuştuğunuz beşer sözünden hiçbir şey ne olmaz? Olmaz. Helal olmaz. Sonra insanlar ne yapıyorlar? namaz kılmayı öğrendiler. Düşünsene sen. Cahiliye döneminde yaşamış insanları. Yani belli başlı bir ibadetler var ama yani bir şeylerin kalıntıları. Namazda düşün. Sahroş namaz kılan var. İçki namaz kılan var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları terbiye ediyor. Bakıyor ki insanlar elleriyle hareket ediyor namazda. Selam veriyor belki geçiyor. Değil mi? Hatta nasıl namazda selam alınacağını da öğretiyor Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl alınacağını. İnsana, sana birisi namazda selam verirken girdi. Esselamu Aleyküm dedi. İçeride kimse yok ve sen varsın. Nasıl selam olacaksın? Şu şekilde kalacaksın. Şu şekilde. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam da ellerini böyle ihtiyaç olmadan namazda oynatan adamları görünce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 ne at denir onlara böyle terbiye edinmeyen atların bir ifadesi vardır. Hırçın, Hırçın. atların diyor kuyruklarının oynadığı gibi sizin diyor, elleriniz niye oynuyor namazda? Aleyhisselatü vesselam onlara ne yapıyor? Eskinu fissalâ yad fis fissalâ Namazda sükönetli olun. Yani Ağırbaşlı olun. Orayı burayı seyretmeyin. Oranız buranız oynamasın namazda. Aynen öyle, evet. Tabi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 Rabbena ve lekel hamd kalkarken diyorsun. Ne yaptın? Yanlış yaptın. Niye yanlış yaptın? Çünkü Rabbena ve lekel hamd Rabbena ve lekel hamd nerenin zikri? Ehtidalin kıyamın zikri. Bu hususlara da ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Ama en yani güzeli en güzel imamlar birlikte semiallahül menhamide de Rabbena ve lekel hamd da zorunluluktan sonra söyle.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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada az sonra size e, nakledeceğiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı su döküldüğü zaman suyun sırtında yere dökülmeden duracağı şekilde düz durması ile alakalı. Rıvayet diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bunun ruhu sunu anlatan rivayette. Bu camiye sagire bakabilirsiniz bu rivayetle alakalı. İmam Şeyh Albani'nin Sıfatü Salatün Nebi adlı kitabında da İmam Albani zikrediyor bu hadisi. "Ennehu kana izâ rakâ sawâ zahrahu. ettiğinde sırtını ne Dümdüz yapardı? Düz yapardı. Hatta lev sübb aleyhil mâ sırtına su dökülecek olsa, lestakarra ne vardı orada dururdu." Adam öküye gitmiyor. Hele hele kadınlar,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 وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرِ أَلَّتِي فَطَرَ Sallallahu aleyhi ve sellem. Tehdide bakın arkadaşlar. Namazın, terkinin küfür olacağına dair getirilen delillerden bir tanesi de bu ilim ehli. Bunu da getiriyor. Ne diyor Huzayfa Radiyallahu aleyhi Şahit diyor sen bu şekilde namaz kılarak ölürsen eğer Allahu Teala'nın Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem yaratmış olduğu fıtrat. Ne o fıtrat? İslam fıtratı. Diyor, onun dışında bir fıtrat üzerine ölürsün. Hatta rivayetlerde soruyor, Ahmet İmam Ahmet'in rivayetinde diyor, ne zamandan böyle namaz kılıyorsun? Adam diyor ki, Erba'in sene. 40 senedir böyle kılıyorum diyor. Var bizim yani, bizim analarımız, ablalarımız, teyzelerimize bakın nasıl namaz kılıyorlar. Uyarın arkadaşlar, etrafınızdaki özellikle bayanları. O gitmeyen Yarım yamalak namaz kılan, secdede as gelecek belki derslerde ellerini deseklerini yere dayayan, av hayvanlarının yırtıcı hayvanların oturuşu gibi oturmayın. Ne yine muhar, ne yine düşen insanları ne yapmak lazım, Uyarmak lazım. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam.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 yani yüzü kirlenecek diye. Belki cehaletinden. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazını böyle kılan insanlara ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hırsız diyor. Hırsız. Ebu Katade radıyallahu anh قال, قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem esve'un nasi serikaten diyor ki hırsızların diyor en kötüsü hırsızlık yapanların diyor en çirkini el-lezi yasriku min namazından çalandır la la itimru ruku'aha ve la sujudaha la ne diyor onun rükusu tamdır ne de secdesi tamdır ve la husu'aha ne de hususu tamdır bir rivayette de diyor ki la yukimu sulbahu fi'r ruku'i ve's sujud o diyor öyle bir kimsedir ki o hırsız Aleyhisselam ruku'dan ve secdede diyor sulbunu ne yapmaz tam kaldırmaz yani ruku'dan ve ruku'dan ve secdeden kalkarken ne yapmaz? Doğrulmaz. Doğrulmaz. Adam secde'den kalkacak. Oturuş var ya iki secde arasında. Oturmuyor adam. Yarı kalkıyor böyle. Nebi Aleyhisselam böyle kimselere ne diyor? Hırsız diyor ve en diyor kötü hırsızdır bunu diyor. Abdurrahman bin Sibil radıyallahu anh diyor ki: Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an nukratil gurb karganın, karga gagalaması gibi kılınan namaz. Hızlı hızlı böyle. Pıt pıt pıt pıt pıt pıt. Ve ı Vahşi yırtıcı hayvanların yayılması gibi yayılmaktan ne yaptı? Nehyetti. yetti. Dedik ya de adam kadın yayılıyor yere. Dirsekler yerde. Yani Peygamber aleyhisselatü bakın arkadaşlar cahillik öyle kötü bir şey ki aleyhisselatü ve selamın hırsız dediği konuma da düşersin.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 Eğer dersek kalkarken diyeceğiz. Kalkarken. Eğer ikisini de dersek kalkış esnasında, ruhüden kalkış esnasında semiyallahülmenhamide doğrulduğumuz zaman da Rabbena velekel hamd diyoruz. Evet. evet. Sami abi seni sonra alalım. Ders pipti mi arkadaşlar? İmam Malik'in gördüğü bir dolayı Evet bu zikrediliyor. Yani onun hayatından bahsedilirken. E, son dönemlerde e, tavana asılarak omuzlarının çıktığı, bu şekilde azap gördüğü, işkence gördüğü ve daha sonradan da artık ellerini bağlayamadığıyla ile alakalı e, onun hayatının nakleden bazı ilimler tarafından zikredilmiş. Ama bugün de naklettik. İmam Malik'in görüşü, namazda sağ elin, sol elin üzerine abulması, bağlanması. Yani, Böyle bir şey de var, vecih de var. Bunu da zikreden ilim var. Evet, İsmail abi. Hocam, e, hani bir resimde bazı arkadaşlar e, elleri kaldırmama hükümetlerini atlılıklıktan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 İmam selam verdikten sonra biz ayağa kalkıyoruz. Burada da tekbir getirmemiz gerekir mi? Yani getirilir mi? Getiriyorlar veya yok burada tekbir getirmeyeceğiz. Yani çünkü bizim eğer 3. rekat 3'e mi kalkıyoruz biz? Biz 4'e kalkıyoruz mesela. İmam selam verdi. Biz 4. rekatımızı kılacağız tabii. mesela. Ha, biz 4'e kalkarsak getirmiyor. Bizim, bizim eğer 3. rekatımızsa 3'e kalkıyormuş gibi kalkıyorsa getireceğiz. Yani sadece 3. rekatla tabii. 3. rekata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 İmam Fatih okusa da sesli olarak okusa da arkasından Fatihanın okunulması gerektiği, İmam Fatih sesli olarak okuduğu zaman İmamın dinlenilmesi gerekip, onun Fatihası ile yetinilmesi gerektiği iki görüşle güçlü görüş. Burada insan yani hangisini alırsa yani burada bir base yok. Subhanak Allahu bihamdik, ashadu la